Nasıl Kara Karagözüm? Nasıl gözüküyorum? Ah, aa, aa. O ne öyle? Tikin mi vardı senin Karagöz? Ee, yeni oldu. Sabahtan beri sağ gözüm seyiriyor. Sol boyun kasım geriliyor. Töbe töbe. Yani senin de başkaları gibi normal tikin olsaydı da eğlenseydik efendim. Adama bak ya. Ben kendi derdimdeyim, o kendi eğlencesinde. Oynayınca oynayanlar ne dersen aynısını tekrar ederler var ya. Tamam bir dahaki sefere senin için ortaya karışık yaparım olur mu? Şaka diyorum. Karaköz'üm şaka. O tür şeylerle eğlenmeyi tercih edenlerden değilim efendim. Aman iyi ki değilsin. Bizim iş yerinde bir arkadaş vardı seneler önce. Çocuk iş yerine her sabah gelişte sayılabilecek bütün şeyleri sayardı efendim. Nasıl yani? Mesela basamakları sayardı. Sonra masa, sandalye, kalem, kağıt. ...kadın, erkek, herkesi ve her şeyi sayardı efendim. Hadi ya, adam hesap makinesi yani. Öyle öyle, bunları sayar işe öyle başlardı. Tabii bu onun iki saatini falan aldığından... kovulmanın eşiğine geldi. Sonunda iki saat erken gelme şartıyla... İşine geri döndü efendim. Vah vah neler var. Daha dur daha dur. Bir başka arkadaş annesinin hatırı sorulunca... ...başlar bütün akrabalarının da hatırını sayardı. <gülüyor> Soran bin pişman desene. Saymak deyince bizim bir arkadaş da... ...yoldan geçen arabaları sayardı. Haydi 12 daha zormuş efendim. Tabi ya sırf bu yüzden ehliyet alamadı çocuk. Devamlı camdan dışarı bakıyor. <gülüyor> Bunlar birer takıntı tabi. Normal değil. Seninki büyük ihtimal sinir kasılmasıdır efendim. Gevşeyince geçer. Merak etme yani karakocuğum. Aman yok anlattığın şeyleri duyunca benimkine şükür. Hapşıran insanın kadın erkek ayırt etmeden ensesine vuran insan bilirim ben. Hele limona sıkınca kendini ezilip büzüşenler var ya. Bir arkadaş şekilli olan hiçbir şeye basamazdı. Onunla neredeyse hiç beraber yürüyemezdik. ...muhakkak yol değiştirir ayrı giderdi. <gülüyor> Düşünsene evinin yolu parke taşlarına döşenmiş böyle bir durumda olan adamı... ...evini taşımaktan başka çaresi yoktu herhalde efendim. Doğru diyorsun. Ne diyelim Allah beterinden saklasın. Sonuçta bu da bir hastalık birader. Bu tik hastalığına düşmüşleri de Allah kurtarsın diyelim. Ama hacıvatım en gıcık olduğum şey ne biliyor musun? Ne Karagöz'üm? Şu tikli olanlarla eğlenenler var ya... Ya adamın işi gücü yok, saatlerce adamın tikiyle eğlenip onu makaraya sarıyor. Olacak iş değil. Yani elimde olsa o tik yapanlarla, tikli çocukla eğlenenleri elime geçirip saatlerce döverim vallahi. Vallahi ne diyeyim kara gözü. Doğru söylüyorsun efendim, doğru söylüyorsun. Neyse neyse, hadi programı kapat. Biz de fazla diye dalmayalım. Efendim geldik sohbetimizin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... ...afola! <gülüyor>